Başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Her programda birbirinden özel değerli isimler bizlerle birlikte oluyor ve ilham veren yaşam öykülerini bizlerle paylaşıyorlar. Bu haftada yine çok özel bir konuğumuz var. Bakalım nasıl bir yaşam öyküsü bizleri bekliyor. Konuğumuz sevgili Seçil Alkan. Seçil Hanım hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle size. Yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmayı kabul ettiğiniz, Bugün programımıza konuk oldunuz ve ilham veren yaşam öykünüzü paylaşacaksınız. Bunun için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Peki sormak istiyorum, Seçil Alkan'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Ben 1988 yılında İzmir'de doğdum. Yaşam öyküm böyle başladı. Babam kimya mühendisi, annem memur ve böyle bir ailede doğdum. Lojmanda büyüdüm. İşte toz toprak, güvenlik endişesi olmadan sabahtan akşama kadar sokaklarda oynadığım bir çocukluğum oldu esasında. Ne güzel. Şimdiki jenerasyona göre, çocuklara göre hep konuklarımızın çocukluğundan bahsederken benzer şekilde... Daha sokakta büyüyen çocuklarla karşılaşıyoruz. E, şimdilerde tabii ki pandemini de yine, sokaklara çocuklar hasret durumda ama normal zamanda da büyük şehirlerde, metropollerde özellikle sokaklarda çok göremiyoruz çocukları. Şanslı bir nesildik galiba o dönemlerde. Siz de Lojman'da, İzmir'de, e, lojmanda, e, Lojman'ın içerisinde o, o alanda sokakta yaşamış, herhalde doya doya oyun oynamış ...bir çocukluk geçirmişsiniz. Nasıldı birazcık o yıllardan bahsedelim 1988 yılında İzmir'de dünyaya geldiniz. 90'larda çocuk olanlar... Aynen 90'larda. 90'larda ee, İzmir'de nasıl bir çocukluktu? Yani lojmanda... ...çocuk olmak gerçekten büyük şans. Hani herkes tanıdık. İşte trafik derdi yok. İşte ağaçların arasında... ...güvenlik endişesi olmadan... ...işte her türlü aktiviteyi yapabildiğim... ...bir çocukluğum oldu... Ee, ama tabii lojmanda yani küçük çevrelerde yetişen herkes bunu anlayacaktır. Ee, herkesin hayatı çok iç içe, herkes birbirinin hayatını gözetliyor gibi bir durum var. Aslında bu o yıllarda çok farkında olmasam da e, bana çok yansıdı. Çok hoşlanmadığım bir durumdu. E, ve hani böyle o ne der, bu ne der, el alem ne der. <gülüyor> bu bana çok irite edici bir fikir olarak geliyor. Ve sanırım e, şu anki hayatımda da onu e, devre dışı bırakmaya çok uğraşıyorum yani esasında. Ne güzel bir farkındalık aslında. Ama dediğiniz gibi daha kapalı e, bir alanda yaşayan insanların, lojman kültürüyle büyüyen çocukların herhalde sizin gibi... Aynı şekilde kırmaya çalıştığı yönlerden bir tanesidir bu. E, peki siz e, bahsettiğiniz gibi e, daha yeşil alanlarda, ağaçlarda, o sokaklarda oyunlar oynayarak büyüyen Seçil Alkan gün geldi okula gitti, okula başladınız. Nasıl bir öğrenciydiniz, okul hayatı nasıl devam etti? Ee, okul hayatım aslında problemli bir öğrenci değildim. Ee, hani böyle dereceleri olan bir öğrenci de değildim ama hep takdiri teşekkürü olan bir öğrenciydim. Ee, sayısal olanlara ilgim hep daha fazlaydı. Ee, böyle bir öğrenciliğim oldu. Lisede Anadolu Lisesi'nde okudum. Ee, sayısal bölümü tercih etmiştim. Daha sonra üniversitede mühendislik alanını seçtim yani bu da çok farkındalıklı yapılan bir seçim miydi bilmiyorum Türkiye şartlarında kendini potansiyelini ve ilgi alanını fark ederek seçim yapan çok az kişi var çünkü sanırım ben de onlardan biriydim işte iş hayatına girene kadar ne yaptığımı çok farkında değildim bence. Peki üniversite hayatı için başka bir şehire gittiniz galiba? Üniversiteyi Ankara'da, Gazi Üniversitesi'nde okudum, kimya mühendisliği bölümünde. E, tabii üniversite hayatımın bana aldığım mühendislik eğitiminin yanı sıra ilk defa ailemden uzağa gitmek, işte e, küçücük bir lojmandan, yani küçük bir akvaryumdan büyük bir okyanusa açılmış balık gibi e, bir başlangıç yaptım orada. E, bana o dönemin öyle bir katkısının da olduğunu düşünüyorum. E, daha resit bile değildim yani Ankara'ya gittiğimde. Ee, ama çok şey öğrettiğini düşünüyorum bana. Kendi ayakları üstünde durabilmek, ne bileyim e, tanımadığı insanlar. Çünkü ben Lojman'da sürekli tanıdığım insanlarla yaşadığım için insanların işte güvenilirliğini sınamak. Böyle şeyler de öğretti. Güzeldi, 7 sene Ankara'da kaldım. 5 yıl üniversite, bir de 2 sene yüksek lisans maceram oldu. Daha sonra İzmir'e geri döndüm. Ankara'da öğrenci olmak keyifliydi o zaman diyebiliyoruz. Evet Ankara zor alışılan ama alışınca da tam alışılan bir şehir sanırım. Bir Ankaralı olarak Ankara aşığı bir Ankaralı olarak sürekli savunduğum şeyleri başkalarından duyunca mutlu oluyorum tabii ki. <gülüyor> ee, Ankara'ya öğrenci olarak gelen arkadaşlarımızın çoğu gerçekten Ankara'yı severler. Ankara'yı genelde bilmeyen, Ankara'da yaşamayan insanlar dışarıdan e, gezmek amacıyla, ziyaret amacıyla gelen insanlar genelde sevmiyorlar diye düşünüyorum. O yüzden hararetle Ankara savunucusu olarak bunları duyduğum için de ayrıca mutlu oldum ama e, siz 7 sene Ankara'da yaşadınız. E, hı hı. Kimya mühendisliği okudunuz. Hangi üniversitede okumuştunuz? Gazi Üniversitesi'nde. Sonra yüksek lisans yaptınız. Yüksek lisans nerede yaptınız? Onda otçu'da yaptım. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek sansı tamamladınız. 7 sene bitti. Sonra ne yaptınız? Daha sonra İzmir'e geri döndüm. Çalışmaya başladım. İşte ilk yıllarda güzeldi aslında. İlk yıllarda demeyeyim de ilk belki bir yıl güzeldi. Yeni şeyler öğrenmek, yeni insanlarla tanışmak, kendi paranı kazanmak. Bunlar aslında bana heyecan verdi. Ama alışılacak şeyler tükendikten sonra biraz sorgulamalarım başladı işin aslında. İşte ben burada mutlu muyum? Yaptığım işi seviyor muyum? Ya da ben, hani ben olarak burada ne katabiliyorum? Ben işte ev emekli olana kadar burada mı geçireceğim zamanımı? Çünkü yani bütün günüm orada geçiyor. Bütün haftamın, aylarımın, yıllarımın büyük zamanını iş alıyor. Ya bu sorgulamalar beni çok mutsuz etmeye başlamıştı. Çok aşinadır eminim. Beyaz yakalı çalışan birçok kişi buna. Daha sonra evlendim. Evlendikten sonra İstanbul'a taşındım. İstanbul'da da yine koca elinde çalışıyordum. İşte her gün en az... Bir buçuk 2 saate yakın trafiğe bağlı olarak yol çekiyorduk. E, ve çok stres yüklü bir şekilde e, günümü tamamlıyordum. Eşim de benzer şekilde. E, ve bunun çok İstanbul'da yaşıyordunuz, Kocaeli'nde çalışıyordunuz ve her gün İstanbul'dan Kocaeli'ne gidip geliyordunuz. Trafiğine. Doğru, aynı. O şekilde. <gülüyor> Çalış Kocaeli'nde çalışıyordu. O Gebze'de çalışıyordu. E, farklı e, trafiğe maruz kalmadı durumumuz farklıydı ama onda çok stresli bir işi vardı e, ve akşam eve geldiğimiz zaman hani gerçekten ve hiçbir zaman bugün de ne güzel bir gün geçirdim demiyorduk işin aslı e, ya biraz bakış açısıyla falan da alakalı olabilir elbette ama e, işimizi sevmiyorduk neticede ve hani bunun çok sürdürülebilir olmayacağına e, kanaat getirmiştik de çıkar yol bulamıyorduk işin aslı daha sonra işte böyle bir serüvene atılmış olduk. Şimdi böyle bir serüven dediğiniz serüvene beraber daha yakından biraz daha bakacağız. Yeni bir sayfa açacağız belki de. Dolayısıyla İstanbul'da beyaz yaka olarak çalışan, hayatı sorgulayan, her gün İstanbul'dan kalkıp Gebze'ye Kocaeli'ne giden genç bir çift. Ve o trafikte yaptığı işte ben hayatımı sonuna kadar burada bu işimi devam ettireceğim. Buraya ne katıyorum? Bu mu benim gerçekten beni mutlu edecek şey diye sorgulamaların içinde kendisini bulmuş bir çift seçilanın ve eşi ve sonra ne yaptınız? Bir gün ne oldu? Hayatımız nasıl e, değişti? Aslında şöyle, bu hayatı istemediğimizi ve farklı şeyler yapmak istediğimizi biliyorduk ama hani bir iş kuralım, kendi işimiz olsun bakış açısı da bizde çok fazla yoktu aslında şöyle bir şey şekillendi biz işte organik pazarlara giden Hani sebze meyvemizi elimizden geldiğince oradan almaya çalışan insanlarız ve oradaki insanlarla da sohbet ediyoruz Hani üretim şekillerini işte nasıl hikayeleri olduğunu falan merak ederdik hep ve daha sonra tuzlada bir hobi bahçesi kiraladık ve işte çok küçüktü zaten ve tarım işini hiç bilmediğimiz için yani ailelerimizden falan da böyle bir bilgi bir şey almadığımız için e, hep araştırmaya çalıştık. E, daha çok yabancı kaynaklarda hani aradığımız bilgileri daha detaylı bulabiliyorduk. E, ve e, Bunları araştırırken de orada bizim gibi genç insanların kurduğu aile çiftliklerini ve küçük çiftçi modellerini gördük. Ee, yani küçük çiftçi de demekten kastım nedir? Hani büyük makinalarla yüzlerce dönüm ya da onlarca dönüm tarlaları işlemekten bahsetmiyorum ya da ithalat ihracat yapmaktan bahsetmiyorum. Daha küçük ölçekli alanda çeşitlilik üzerine. Ve müşteriyle daha birebir ilişki kurmak üzerine bir sistemden bahsediyorum. Bunların örneklerini görmeye başladık ee, ve aslında böyle bir model kafamıza çok yaptı. Ee, ve bunu çok ileri yaşlarda yapmanın da mantıklı olmadığını düşünmeye başladık. Çünkü e, bu biraz bedensel de bir enerji istiyor. E, bu, bu yüzden ne kadar erken yapabilirsek o kadar iyi olduğunu düşündük. Tabii ben bu noktada biraz daha çekimseldim. Hani işten ayrılmak, böyle bir hayata adım atmak, hani etrafımızda çok örneği olmadığı için... Bana her zaman ürkütücü geliyordu. Kafama çok güzel e, ne bileyim bir hayal gibi gelse de eşim bu konuda biraz daha e, hani e, bizi teşvik eden kişi ailecek bizi teşvik eden kişi oldu. E, ve böylece e, işten ayrıldık. Kendimize bir yer aramaya başladık. Tabi bu karar aşamalarımız hemen bir ayda bir haftada değil yani. Bu bir buçuk iki senelik bir süreç. Tam onu soracaktım aslında. Bu süreçte Çevrenizin e, bu kararınıza karşı tepkileri nasıl oldu? Ve hani az önce konuştuk ya çocukluk itibariyle el ne der Hı -hı. şeklinde o kendimizde hissettiğimiz bariyer. Onu nasıl açtınız? Nasıl karar verdiniz? Aslında el alem ne der kaygısını ben kendi kafamda o an e, açmak yolunda büyük bir adım attığımı fark ettim. Hatta bana e, kimsenin onaylamadığı bir şeye kalkışıyor olmak da böyle büyük bir haz verdi. Belki biraz haylazlık e, altında bilmiyorum. E, etrafımızda tabii ki de çok fazla onaylayan olmadı. Yani destekleyen oldu tabii ki de. Ama e, tam olarak belki de biz ne yapmak istediğimizi anlatamadık. Ve bizden daha büyükler tarımla ilgili olan konuları hep daha... Ee, zor, daha işte zor koşullarda yapılan bir iş olarak biliyorlar. Mesela benim babamın çocukluğu köyde geçmiş ve sabah erken saatlerde tütün kırmaya giderdik e, diye anlatırdı. Ve hep zor yani çok zor olarak anlatırdı onu. E, çünkü hep eziyet haline dönüştürülmüş. Belki... E, ne bileyim konfor koşulları eksik olmuş, keyif almayı belki bilinmemiş bir şeyler e, ve dolayısıyla hani e, bu şekilde hani bize hep yansıtılıyordu. Yani işi gücü olan işte iyi yerlerde çalışan insanların işten ayrılması ve böyle bir e, maceraya atılması çok tasvip edilmiyor. Bizim üst nesillerimiz hep garantici insanlar ama işte arkadaşlarımızdan daha e, olumlu destekler gördük e, ve böyle bir şeye atılmış olduk yani çok da aslında insanları dinlemedik bu konuda biraz burnumuzun dikine gittik e, iki kişi olmamız da bu konuda birbirimizi desteklememizi sağladı ne güzel. E, peki e, karar verdiniz ve dediniz ki iş işlerimizden ayrılacağız bu maceraya başlayacağız. E, yer arıyordunuz, sonra neler yaptınız, yeri nerede buldunuz ve nasıl başladı macera? E biz aslında çalışırken de zaman zaman hafta sonu ya da yıllık izinlerimizde yer aramak için dolaşıyorduk. Çok fazla şehirde yer aradık ama işten ayrıldıktan bir ay, iki ay sonrasında İzmir'de Torbalı ilçesinde bir köyde bulduk yerimizi. Ee, i̇şte biz ilaçsız e, bir üretim yapıyoruz. Yani tarım ilacı e, kullanmıyoruz ve dolayısıyla diğer alanlardan böyle konvansiyonel büyük tarım arazilerinden de uzak olmasını önemsedik. Biraz daha bakir bir yerde e, bulduk yerimizi. İşte daha sonra satın aldık. Daha sonra imar izinleriyle uğraştık derken içine yerleştik. Bu içine yerleşme olayını da çok önemsiyoruz. Çünkü e, tarlada ee, yaşamak aslında işi büyük ölçüde kolaylaştıran bir şey ee, ve bu insanı eziyet gibi gelmesini de önleyen bir şey ee, ve böyle bir şeyi birlikteliği de istemiştik yani uzak olmamasını ee, ve daha sonrasında üretime başladık ee, İzmir çeşitlilik... Torbalı'nın Torbal bir <gülüyor> köyünde bir tarla <gülüyor> buldunuz orada Doğru. tarlaya bir ev yaptınız ve <gülüyor> eşinizden ayrılarak eşinizle beraber Oraya gittiniz hem de uh -huh. tarım ilacı kullanmadan e, ekolojik tarım mı diyeyim doğal tarım mı diyeyim organik tarım mı diyeyim en doğrusunu uh -huh. siz söyleyin e, yeni bir e, sayfa açtınız hayatınızda. E, Peki gittiğiniz köy, köyde yaşayan insanlar, onlar nasıl karşıladılar bunu? Ee, yani yapmak istediğimiz şey çok daha yakın çevremize anlatamamışken köydeki insanları anlatmak zaten çok kolay olmadı. Hala bile çok anlatabildik mi bundan emin değilim. Ama şu an bulunduğumuz toprakları e, köylü, Eskiden çok değersiz gördükleri için hep satmak istemişler. Sanırım biz de onların çok işte enayi gibi aslında görerek sattığı insanlardan oldu. Çünkü tarlalar gerçekten çok değerli değil. Yani verimli değil daha doğrusu. Ama biz hani yaptığımız doğru uygulamalarla toprağın Verimini de arttırmaya da çalışıyoruz. Ee, ve şu an hani gerçekten bir şeyler üretebildiğimizi ve çok çalıştığımızı aslında bence en çok köylüleri etkileyen şeyin olduğunu düşünüyorum. Biz her zaman bahçede çalışıyoruz ve birçok şeyi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Hani bu bunu beklediklerini düşünmüyorum. Şehirden gelen insanları her zaman birilerini çalıştıran kişiler olarak görüyorlar. Ee, ve Köyde de çok üzülerek söylüyorum ki birçok şeye hazıra alışmış insanlar. Yani kendi yiyeceklerini bile çok üretmeyi tercih etmiyorlar. E, ve hani bizim yapmamız e, bilmiyorum hani ne kafalarında uyandırıyor ama beklediklerinin çok daha ötesinde bir şey yapıyor olduğumuzu görüyorum, düşünüyorum. Ve buna saygı duyduklarını da e, hissediyorum işin açıkçası. Peki bugün neler yapıyorsunuz Torbalı'da, o köyde, o da kurduğunuz evle beraber? Ee, nasıl geçiyor günlerimiz? Ya bizim zaten hiç boş zamanımız yok. İşte üç sene oldu buraya taşınalı. Üç senedir doğru düzgün tatil hiçbir şey yapmadık. Yani İzmir'de böyle de sahil şehri olarak, deniz şehri olarak bilinir. Biz hani sayılıdır hani buradaki günübirlik gidebildiğimiz zaman. Sürekli çalışıyoruz. İşte sürekli zaten bahçemizde bir döngü var. Yazlık ürünler, baharlık ürünler, kışlık ürünler, işte bahara hazırlık. Füdelerimizi kendimiz yapıyoruz. Yani şu an mesela bahar hazırlıklarına başladık. Dolayısıyla burada her zaman işleyen bir çark var. İşte kötü havalarda işte nefesimizi tutup bekliyoruz yani seralarımız var. Başına bir şey gelecek mi? Ürünlere bir şey gelecek mi başına diye. Ve biz aslında sürekli öğreniyoruz. Yani biz iki senedir üretim yapıyoruz ama hani olduk diyebileceğim bir durumda değiliz. Biz hiç bilmediğimiz bir işe başladık. Her geçen gün yeni bir şey öğreniyoruz ve Yeni öğrendiğimiz bir şeyi uygulamak ve bir sonraki seneye kalıyor. Yani tarım bu yüzden çok sabır isteyen bir iş. Ee, ama en azından hani istediğimiz yönde ilerliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Ee, bazen e, ne biliyorsun zarar gören ürünlerimiz oluyor, hastalıklardan zararlılardan. Bazen istediğimiz kalitede olmayan ürünlerimiz oluyor. Ama e, önemli olan istediğin şey yapıyorsan bu daha mümkün. Çözüm bulmak amacıyla mücadele edebilmek, çözüm arayışı içerisinde olabilmek, pes bilmek, Bu istemediğin işleri yaptığın zaman hep bahane üretme şeklinde ilerliyor ama burada sahiplendiğimiz ve benimsediğimiz yani kendi büyüttüğümüz bir işten bahsediyoruz. ve Dolayısıyla her çözümü, her türlü iyileştirmeyi yapmak da bizim sorumluluğumuz ve bu bize iyi geliyor. Yani zorluk gibi hissettirmiyor işin aslı. Yani aslında böyle bir yaşam mümkün diyorsunuz. Doğru anlıyorum, değil mi? Ee, ne beklediğinizle çok alakalı bence. Siz ee... Ne bekliyordunuz? Şu anda ne yaşıyorsunuz peki? Ee... Bir iş kurarken yani insanların çoğunun önceliği hep başarı kriteri, para kazanmak. Biz onu başa koymadık. Yani işin en başında bunu söyleyebilirim. Biz böyle bir hayat yaşamak istedik ve buna entegre bir iş yapmak istedik. Hepsi aslında bizim ilgi alanlarımıza hitap eden konular. Dolayısıyla bu beklentilerle geldiğiniz zaman ve orada yaşayacağınız belli zorlukları, yani %100 tabii ki mümkün değil ama kafanızda canlandırınca, Ha ben bunları yapabilirim, bunları göze alabilirim dedikten sonra bence mümkün. Ee, ama e, hani e, mesela çok büyük paralar kazanmayı hedefleyen insanlar için ya da çok kısa zamanda büyük paralar kazanmayı hedefleyen insanlar için bence uygun bir iş değil. Bize çok fazla mesaj atan oluyor. Biz e, Dağ bahçe isminde bir Instagram hesabımız var. Mesela oraya bir sürü mesaj atan insanlar da oluyor. İşte bizim hayalimiz, birçok insanın hayali. Ama yaşadığımız zorlukları Gördükten sonra da mesela bu hayal devam edebilecek mi? Yani biz bir sahil kasabasında sakin bir hayat yaşayan insanlar değiliz. Yani burada her gün hava şartları olsun, işte ürünleri yetiştirirken olsun, hava yazın çok sıcak oluyor mesela bunlarla olsun. İşte hasatından işte dikimine her şeyini kendimiz yapıyoruz. Dolayısıyla ne beklediğinizle alakalı bir mutluluk var bence burada mutluluğun karşılığında ne koyduğumuzla alakalı aslında diyorsunuz kesinlikle yani çok para kazanmak kısa zamanda çok para kazanmaksa mutsuz edebilir bu beklentiyle. Bırak, yaşadığı şehirleri bırakıp daha kırsalda bir yaşamı tercih edenleri ama sizin beklentiniz böyle yaşamaktı ve siz de bu yaşamdan anladığım kadarıyla gayet mutlusunuz, gayet memnun olduğunuz bir yaşamın tam da orta yerindesiniz. Bir kere daha tekrar edelim. Dağ Bahçe ismi bir Instagram hesabınız var. Şu anda dinleyicilerimiz eğer e, takip etmek, e, çalışmalarınızı görmek, oradaki yaşamınıza, şu an dinledikleri yaşamınıza tanıklık etmek isterlerse Dağ Bahçe Instagram hesabından da Sizleri takip edebilirler, oradaki yaşamlarınızı e, takip edebilirler eşinizle sizin, neler yaptığınıza şahit olabilirler. Peki bundan Doğru. sonrası için geleceğe dair planlarınız nedir? Neler yapmayı hedefliyorsunuz? E, öncelikle biz bu işte e, teknik olarak bilgimizi arttırmak istiyoruz. Küçük alanda büyük verim aldığımız bir üretim modelinden bahsettim. Bunu tam olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bir gün hani evet biz artık bu konuda başkalarına da yardımcı olabiliriz dediğimiz noktada bu işi eğitime dökmek istiyoruz eğer başarabilirsek. Ve hani daha şehir hayatından bunalmışım ve eğitim seviyesi daha yüksek olabilecek insanların bu işleri yapabilmesini istiyoruz. Eğitim seviyesinden kastım da şu, yani Türkiye'de çiftçilik her zaman daha köylünün eğitimsiz insanın yapacağı iş olarak biliniyor. Aslında böyle değil. Yani bu tamamen bizim kendimize yakıştırdığımız hani egomuza layip görmediğimiz bir durum kesinlikle öyle değil. Bunu anlatabilmek istiyoruz. Ee, şu anda aslında yapmak istediğimiz şeyler bunlar bu işi ee, belki üretim kapasitesi anlamında değil ama hani üretim modeli ve bilgi birikimi anlamında örnek gösterilen bir yer olmak e, niyetimiz var yani bize heyecanlandıran şey bu diyebilirim yani daha büyük alanlara sahip olmak, daha büyük tarlalara sahip olmak, oralarda daha fazla ürün üretip daha fazla para kazanmak değil. Şu an aslında yaşadığınız hayatı, aile çiftçiliğini, e, aile çiftliklerini, bu modelleri yaygınlaştırmak için aslında sizin gibi şehirlerde yaşayan ve yeni bir yaşam kurmak isteyen birçok kişiye yol göstermek istiyorsunuz. Öğrendiklerinizi, deneyinizi paylaşmak istiyorsunuz. Umarım e, kısa sürede buna ulaşırsınız. Umarım şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz arasından da bu hayalleri kuranlar varsa Günün birinde sizin o eğitimlerinize katılırlar ve hayatlarında kendi yollarını çizdikleri o günlerde beraber yol arkadaşlığı yaparsınız. E, yavaş yavaş sonuna geliyoruz programımızın. Dinleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz ne paylaşmak istersiniz. mesajlarınızı alalım son mesajlarınızı alalım ve yavaş yavaş programımızı sonlandıralım. Yani ben şunu söyleyebilirim, hani bir şeyin ya tam olarak doğrusu ya da yanlışı olduğuna inanmıyorum. Yani tam olarak kişiye göre doğrusu ya da yanlışı vardır. Bu da farkındalıkla mümkün. Ee, hani tarım işi ya da başka bir iş ama herkesin kendine öncelikle sorumlulu, farkındalık kazanıp hayatını Dolu dolu geçirmektir işte bugün ya da 50 sene sonra ne zaman hani hayatımızın sonu geldiğinde geriye dönüp baktığımızda ben bu hayatı dolu dolu yaşadım diyebilecek bir hayat yaşamaktır bence sorumluluğumuz. Ben bu şekilde imkanlar doğrultusunda insanların kendi hayatlarına yön vermesini dilerim ve bundan korkmamalarını ümit ederim. Başka diyecek bir şeyim yok sanırım. Çok teşekkür ediyoruz Seçil Hanım, sevgili Seçil Alkan. Bugün programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız. Biz de çok teşekkür ederiz çağırdığınız için. Çok sağ olun. Evet efendim, bugün programımızın konuğu sevgili Seçil Alkan'dı. Seçil Alkan genç yaşında İzmir Torbalı'da bir köyde kendi imkanlarıyla kurdukları bir hayata anlattı bize. Ee, tarımla uğraşarak, toprakla uğraşarak sıfırdan var ettikleri ve bugünkü her geçen gün geliştirdikleri kendi hayatlarını, kendi düzenlerini paylaştı. Ve söylediği bence çok önemli, çok kıymetli bir söz vardı. Farkındalığa erişmek. Hani hep diyoruz ya farkındalık sahibi olalım, farkındalığı artıralım. Bu farkındalık topluma, olaylara karşı değil her şeyden önce galiba kendimize karşı o farkındalığı sağlamamız lazım. Ne istiyoruz? Hayatta bizi ne mutlu edecek? Ve ileride ne yapmak istiyoruz? Biz hayatımızın geri kalan kısmını nasıl geçirmek istiyoruz? Bu soruların yanıtlarını bulduğumuzda galiba daha mutlu insanlar olabiliyoruz. İşte tam da öylesine bir öyküydü Seçil Alkalın öyküsü. Dağ Bahçe Instagram hesabından kendilerini ve bugün okurdukları kendi dünyalarını yakından takip edebilirsiniz. Bizler Kentin Gizli Öyküleri programında ilham veren yaşam öykülerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. İki hafta sonra Salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde... Açık radyo mikrofonlarında Kentin Gizli Öyküleri programı yine sizlerle birlikte olacak. Sizler de yaşam öykülerinizi bizimle paylaşmak isterseniz, ilham veren yaşam öykülerinizi anlatmak isterseniz bu mikrofonlardan Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. Daha sonrasında sizleri programımıza konuk almaktan mutluluk duyarız. Tekrar görüşünceye dek. Ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki değerli Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımla beraber sizlere sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları